Kıymetli arkamradı dinleyenleri Bir Gariplerin Kitabı programında daha Profesör Doktor Ethem Cebeci Hocamızla beraberiz. Öncelikle hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyoruz. Muhterem hocam bir önceki programımızda tefekkür kelimesinden bahsetmiştiniz. Kur'an-ı Kerim'de tefekkür hangi manalarda geçiyor? Ne kadar geçiyor? Tefekkürün önemi nedir? bununla devam edebiliriz isterseniz. Buyurun efendim. Auz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve's salatu ve's selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Efendim Kur'an-ı Kerim'de tefekkür kelimesi çeşitli türevleriyle birlikte 18 yerde geçiyor tefekkür olarak. Yörese düşünce manasında. 700 tane ayet var. Ama tefekkür, tefekkere, tefekkürü tefekkür, tefekkür kalıbında ve müştaklarıyla birlikte 18 yerde geçmektedir. Evet. Muhammed Fuat Abdülbaki'nin Mucemül Müfehris'in 525. sayfasındaki elde ettiğimiz bilgi bundan ibaret. Ama diğer manalar beraber daha fazla, daha fazla değil mi? Daha fazla. Düşünmekle ilgili ayetler 700 tane. Evet. Efendim, Tefekkürün yanında yakın, yani sinonim olarak benzer tedebbür kelimesi geçiyor Kur'an'da. Tefekküre yakın bir manası var. Tezekkür var. İşte bu şekilde yakilun, takilun gibi ibareler de var. Bunlarla eş anlamlı olarak da tefekkür kelimesi kullanılmaktadır. <T -i> evet. Yani düşünmez misiniz, evet. hak etmez misiniz? Evet. evet. Kur'an'da düşünmeyi teşvik eden ayetlerin sayısı geneli bakımından ele alınırsa işte 700-800 civarında olduğu görülmektedir. Allah'ın ayetlerini tefekkür etmek insanda marifet doğurur. Ama dikkat edin. Tefekkür düşündüğün şeyi içselleştirmek. Yani manasını içeride duymak. Hocam duymak ne demek oluyor? Bir şeyin manasını içinde duyman demek, onu hayata dökebilmen demek. Namazla ilgili ayetleri okudum. Aklım anladı. Tamam. Evet. Kalbim tatmin oldu mu? Kalbin tatmin olduysa namaza başlarsın. Tatmin olmadıysa namaza başlamazsın. Akılda kalıp, kalbi inmezse, boğazdan aşağı ayet inmezse, gırtlaktan aşağı Kur'an ayetleri inmezse sadece akılda bilgi olarak kalır. Bilgisayardaki bilgi gibi. Uygulama yok. İşte tefekkürün manası bu. Etki edecek ve o etki neticesinde iç motivasyon, şuur altından gelen dürtler ve motivasyonlar sende namaz eylemini ortaya çıkaracak. Tefekkürde böyle bir mana var. Yoksa düşündüm geçtim. Ona tefekkür denmez. Senin hayatını değiştiriyor. Senin fiillerini, edimlerini, senin faaliyetlerini, amelini, yaptığın işleri etkiliyorsa tefekkür tefekkür, amel varsa kalp etkilenmiş demektir. Uygulama yoksa, ameli yoksa o mana, namazın manası akılda bilgi olarak kaldı. Kalbe mana olarak inmedi ve seni motive edecek şuur altından kalpten, iç aleminden herhangi bir dürtü ve motivasyon yok, namaz kılmaz hale geliyorsun. Tefekkürde bu var. İnsanı etki altına alıp, gereğini yapılması yönde, onu motive eder, onu hareketlendirir. Ve bu çok önemli bir husus. Evet. Onun için tefekkürle okuyun Kur'an'ı. Yani okuyacaksın, anlayacaksın, yapacaksın. Okuyacaksın, anlayacaksın. Bu devirde hep Kur'an okuma, anlama. Kur'an anlama çalışmaları. Kur'an okuma çalışmaları. Bir de yaşama çalışmaları diye bir bahis yok mu? Türkiye'nin her tarafında Kur'an okumaları. Kur'an anlamlandırmaları. Kur'an-ı Kerim manalarına nüfuz etmek. Hep bunlar konuşuluyor. Evet. Yani yaşamalar nerede? Kur'an yaşamaları dersi nerede? İşte Kur'an yaşamaları dersi güzel kardeşim. Tasavvuf, seyrislülük yani inisiyasyon Fransızca tabirle. Yaşaması tasavvufta. Geri kalan hep lafını ediyor. Ne de, çok da güzel konuşuyorlar. Öyle dinlerken ağzımda hayranlıkla açılı veriyor. Ama ne kadar güzel anlatıyor. Bir de dönüp haline bakıyorum. Anlattıkların hali kendisinde yok. Evet. Tevcil anlatıyor, güzel güzel ayetleri. O kadar hocaman gitti ki. Şöyle duramana bakıyorsun. Tevcil nuru yok adamda. Yok tevcilde kalkmıyor. Tefekkürsüz. Anlama deyince yaşama beraberindedir. Kur'an okumaları var. Tamam ama Kur'an yaşamaları nerede? Kur'an yaşamaları tasavvuf okullarında, tasavvuf ekollerinde, tarikatlarda bir tarikat-ı intisap edeceksin. Tamamen yaşamaktan, tamamen halden, tamamen zevkten, tamamen amelden ibaret. Laf değil. Evet. İlim adamı lafını yapar. Tasavvuf erbabı yaşar. Burada bir hatıramı anlatmadan geçmek istemiyorum. Buyurun hocam lütfen. Kıymetli hadis hocası Allah rahmet eylesin profesör ahirete intikal etti. Günlerden bir gün kardeşimiz gitti. Kapısını çaldı. O da hoş geldiniz dedi. Kabul etti ama gözünden yaş geliyormuş. Evet. Ağlıyormuş. İçeri girdim diyor. Beni kabul etti. Hocam niye ağlıyorsunuz? O sırada önünde bir kitap vardı diyor. Kitapta Ahmed İbn Hanbel ile Şeybaner-Râi büyük mutasavvıflardan onunla ilgili bir öykü anlatılıyor. Kitap açık eski klasiklerimizden birisi. Evet. Burada yazılı bir şey var. Beni çok etkiledi. Ona ağlıyorum dedi diyor. Hocam neymiş bana da bir okur musunuz? Okuyayım dedi diyor. Şeyban-ı Râi Ahmet bin Hanbel'in kapısına geldi. Tak tak tak. O da açtı. Hoş geldiniz dedi. Davet etti içeri. Ben misafir olarak gelmedim. Senin bir ricam var. Ne istiyorsun Şeyban? Şeyban-ı Râi dedi ki Efendim, dilinizi dışarı çıkarınız, dilinizin ucunu öpmek istiyorum deniliyor Arapça ibare. Ala, netaqbil ala uci lisanihi böyle dilinin ucundan Ahmetimle Hanbel'i öptü. Tabii çok büyük bir sevgiyi gösteriyor. Evet. Dilin ucundan öpmek Arap örfünde kültüründe çok büyük manası var. Büyük bir sevgi, dilin ucundan öpüyor. Hayır şey Şeyban, niye dilimin üzerine yoktun? Bu dil Allah'ın Resulünün hadislerini rivayet ediyor. diyor. Bu kadar. Evet. Şimdi de Peygamberimizin hadislerini ve Peygamberimizin konumunu aşağı düşürmek için uluslararası bir proje faaliyeti Türkiye'de ne uyduruyor? Kitap yazıyor. Ahlaksız insanlar. Bizden bildiğimiz, bilim adamı olarak bildiğimiz insanlar peygamberimizi çok seviyoruz diye bizi eleştiriyorlar. Ne kadar sevsek yine sevmeyiz peygamberimizi. Bakın şeybani rai öpüyor. Peki hocam bunda ne var? Beni bu ağlattı diyor. Hadis profesörü. Yani hocam diyor. Açıklama. Biz ilim adamı olarak satırlarda kalıyoruz. Bu satırların İlmin tadına varan, balını yiyen, tasavvuf erbabı kardeşim dedi diyor. Evet. Biz satırlarda kale kıyla, kale kıyla, kuru kuruya bu. O yaşıyor diyor, yaşıyor. Yaşadığı için Ahmet İbni Hazretleri'nin dilinin uzunu kık, diyor öpüyor. Peygamberi sevmenin manasını bilen bir insan... Ahmet ibn Hanbel gibi hadis aliminin dilinin ucunu öper. Evet. Ve biz niye böyle değiliz diye ben kendime alıyorum deniliyor. diyor. İşte Allahü u Teala'yı sevmek, peygamberimizi sevmek. Bunlar konuşuluyor da yaşamaya gelince yok. Radyolarda, televizyonlarda, vaaz kürstülerinde durmadan Allah sevgisi, peygamber sevgisi... Tamam yavrum, güzel, anlatıyorsun, itirazım yok, güzel de anlatıyorsun. Ama gece horul horul uyuyorsun. Allah'ı peygamberi seven insan gece uyuyamaz yavrucuğum. aşa geceyle uyumak haramdır. Kişinin Allah'a aşığı olduğunun alameti gece uyuyamamasıdır. Sen akşam kafaya bir vuruyorsun saat 10'da, sabah namazını zor kalkıyorsun. Teheccüde bile kalkamıyorsun. Gece uyuyamazsın. Peygamberimiz yatar, bir saat sonra kalkardı. iki saat sonra kalkardı. Bir daha da uyumazdı. Biz hem uyuyoruz, hem de Allah'ı sevme, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i sevme davasında bulunuyoruz. Heyhat e heyhat. Onlar bize uzak, onlar evet. bize uzak. Bu boy aynasında, inanın Vahid Bey, Kendimi hep cüce görmüşümdür. Dua edin de boyun uzasın biraz. Estağfurullah hocam. Sizler bize dua et inşallah. E, hocam tefekkür kelimesine dönersek, e, yani tefekkürden bahsediyordunuz. E, tefekkürün manası, ben bahsettiniz. Kur'an-ı Kerim'de tefekkür kelimesinin ne kadar tabii, geçtiğini anlattınız. Evet. Efendim, bu Tasavvuta, tefek... Tasavvufta tefekkür nedir tabii. Esat Efendi? Tefekkürden marifet doğar. özellikle Allah'ın nimetleri üzerine tefekkür etmek insanda Allah'a karşı sevgiyi doğurur. Allah verdiği sözü ve sevabını Allah'ın vaadini, Allah'ın sevabını tefekkür etmekten de umut, ümit, reca doğar. Evet. Yani Allah'ın azabını tefekkürden de cehennemi de tefekkür etmekten de Havf doğar. Tefekkürden hem ümit doğar, hem ümitsizlik doğar. Hem korku doğar, hem umut doğar. Hem reca doğar, hem havf doğar. Nefsin cefasını Allah'ın ihsanıyla birlikte tefekkürden ise Allah'a karşı utanma duygusu doğar. Bir insan Allah'ın ihsanını düşünür, verdiği nimetleri düşünür, Ama nefsinin de Allah'a karşı cefa ettiğini düşünürse bu kadar nimet karşılığında ben niye cefa edeyim? Ve utanç diyor. Utanır. Çünkü adam sizden iyilik görüyor. Adam sizden söyle, fayda görüyor. Aynı adam cebinizden paranızı hırsızlık yapıp çalıyor. Kendine gidip bilgisayar alıyor. Evet. Ve utanmıyor. Adam zaten iyilik yapıyorsun. Cebindeki parayı çalıyor. Senin paranla gidip gidip seyahar alıyor. Evet. Hırsızlık yapıyor. Ahlaksızlık yapıyor. Biz de... ...işte bu hırsız gibi... ...Allah'ın nimetlerini yiyoruz... ...ve Allah'a ihanet ediyoruz. Onun sofrasından... ...nimetlerinden yiyoruz. İstifade ediyoruz. Teşekkür bile etmiyoruz. Ona cefa ediyoruz. İşte... Bu konuları derin derin düşünürseniz Allah'ın tahtisi nimet dediğimiz nimetlerini dile getirir, tefekkür ederseniz siz evet. o zaman Allah önünde ister bir ağır, bir utanma, bir haya duygusu oluşur. Bu haya duygusu kişide imandan kaynaklanır. Utanmak imanı artırır. Allah'ın da utanacağımız o kadar çok şey var ki, o kadar çok şeyden dolayı Allah'tan utanıyoruz ki الحياء من الايمان الحياء من الايمان هيا utanmak imandandır men la haya le men la haya le fe la iman le bi insanda utanmak yoksa onda iman da yoktur ve لَمْ lem tastahiy eğer utanma yoksa sende İf almaşite diledüğün günah işte. Sen günahın büyüklüğüne bakma diyor Mevlana. Günahı kime karşı işliyorsun? Ona bak. Çok korkunç bir şey bu. Evet. Ama bu manayı Mevlana'nın ifade ettiği, bu anlamı anlayacak kafa nerede? Kafalar cüce. Beyinler kuş beyni gibi küçük. Bana anlayacak beyin getir. Bana anlayacak akın getir. Nerede acaba? Lütfen göster bana, rica ediyorum. Tabi tarikatlarda hocam tefekkürden bahsedilirken ile birlikte ele alınıyor. Yani derin tefekkür, derin düşünmeden bahsediliyor. Peki Esad Efendimiz tefekkürden kısaca nasıl bahsediyor hocam? Efendim, muhterem Esad Efendi Hazretleri Kuddüs'e sürru, Kur'an-ı Kerim'in Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme indirilmiş, sırf bir nur, ilahi bir kanun, düstur ve ahlak mecellesi olduğunu, bir ahlak kanunu, al-ahlak kitabı, ahlak kuralları kitabı, ilahi kanun ve nur, bu kitabın Allah'ın vahdaniyetini bir değil, onun iradesine teslimiyeti, maddi ve manevi terakkiye medar olacak, ilim ve irfanın tahsilini, iffet ve namusun gerekliliğini, kardeşliğin esaslarını kuvvetlendirmeyi emrettiğini belirtmiş ve yine esader ve i Hazretleri, Allah'ın tüm bunlar üzerinde, İnsanları derin tefekküre davet ettiğini ifade etmişler. Yani Allah'ın nimetleri üzerinde, Kur'an yani. üzerinde, Allah'ın birliği üzerinde, Allah teslim olmak üzerinde, Efendimiz Selim ilim üzerinde, irfan üzerinde, namus ve iffet üzerinde, kardeşlik esaslarının kuvvetlendirilmesi gerektiği üzerinde, bunların üzerinde tefekkür Değil. etmeyi Allah emretmiştir. O zaman biz de tefekkür edelim diyor. Allah'ın emridir bu. Evet. esad bir Hazretleri. Bu şekilde Allahü Teala'nın yönlendirmesine uymamız gerektiğini söylüyor. Çok düşünmemiz lazım ve o düşünceyi de içselleştirmemiz yani hakikatine vakıf olup yaşantıya dökmemiz, amele dökmemiz, uygulamaya dökmemiz gerektiğini vurguluyor. Evet. Yani lafta kalmasın. Lafla peynir gemisi yürümez. Yani, Dolayısıyla evet. Kur'an-ı Kerim sıradan bir kitap değildir. rastgele bir kitap değildir. İnsanları gaflet ve cehaletten kurtaracak, ahlaksızlığı ve fenalığı kökünden söküp, muhabbet, sadakat, merhamet, cesaret, çalışmak, gayret etmek, bu gibi kıymetli faziletleri öğreten bir kitaptır. Evet. Yani Kur'an-ı Kerim'in amel yönü var, Kur'an-ı Kerim'in idealizm yönü var. s idealize ediyor Kur'an biraz daha kaba ifade edeceğim insanlar doktne ediyor Yani insanları iyile güzelliğe şartlandırıyor Evet kötülüğe değil Böyle bir şartlanmaya Can kurban Yani iyilikten ve güzellikten ibaret olunuz ve sırf iyi olunuz sırf güzel olunuz bitti. bunun daha ötesi yok yani satırlarda okumak değil yani bilmek değil olmak üzerinde duruyor Esed elbihaziyetleri bilmek çok geri bir plan olmak ileri bir plan evet. az önce anlattığım gibi hadis profesörünün ifade ettiği gibi biz biliyoruz bizim bildiğimizi tasavvuflar ol, tasavvuf oluyor bizde bilmek var onlarda olmak var Allah bildin mi diye sormayacak... ...ama oldun mu diye soracak. Ve olmak... ...ölmektir Vahid Bey. Ölmek... ...olmaktır. Evet. İşte olgun insan fena makamına ermiştir. Olmuştur yani ölmüştür. Bunu... ...William Shakespeare'in bir Müslüman olduğu söyleniliyor. Romeo ve Juliet eserinin... ...en son sırasında diyor ki... ...That is all problem... Bütün mesele bu. Çok konuşmayalım. Meselenin özü şu. To be, or not to be. Olmak ya da ölmek. To be, or not to be. Olmak ya da yeah. ölmek. Olmak, ölmek, ölmek olmaktır. Onun için geçen sene İngiltere'de çok ciddi olarak Shakespeare'in, bu satırlar söyleyen bir insanın, yeah. İslam irfanından haberdar olması gerektiği tartışıldı. Shakespeare değil de adının Şeyh Pir olduğu konusunda çok ciddi iddialar çok ciddi argümanlar ileri sürüldü. Şeyh Pir Shakespeare manası buymuş. Esas ismi adı buymuş. Onu yani, öyle yani. söylüyor. Olmak ya da ölmek. Ölmek olmak, olmak ölmek demektir. Fena makamına ermek. Metafizik ölüm olgunluktur. Cenab-ı Allah bizi o Hiçlik makamına ulaştırsın. An. O yokluğu yaşatsın. Ney olalım? Ki nameler çıksın. Kendimiz sarhoş. Alem sarhoş. Hancı sarhoş. Yolcu sarhoş. Ve kıyamete kadar, hesap gününe kadar, müheyyemun melekleri gibi kendinden geçmiş... Kendime şuhul, kendime duş olmuş, aklını başından yitirmiş, kendinden geçmiş. İşte bu yapı. Evet. Çok yüce bir yapı. Cenab-ı Allah, biz buralara tırmandırsın inşallah. Aynen. Hepimiz çok yüceyiz be. Estağfurullah. E, Muhterem hocam, Konya'lı dişçi babanın e, ...Kerem dergiana gelip Esad Efendiye intisabıyla ile alakalı bir e, hatırat var. E bundan bahsedebilir misiniz? Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Munkıbe efsane değildir. Munkıbe masal değildir. batılı dilde anekdot diye tabir ettiğimiz efendime söyleyeyim yani gerçek hayat öyküleri bu anlamda bir değere sahip efendim bu anlatılan kısalar ne işe yarar yani kısat salihin Cundun min cunudillah. Büyük satların hayatları onları dinlemek Allah'ın ordularından bir ordu Allah'ın kulun kalbine vermiş olduğu bir kuvvettir diyor. Bu bir hadis-i şerif. Evet. Risale-i Kuşeyriye'de efendim 301. sayfasında şöyle bir nakil var. Bir gün Cüneyd-i Bağdadi'ye geldiler, sordular. Ey Cüneyt, Tasavvufi menkıbelerin, hikayelerin, mürütlere anlatılmasının faydası nedir? Cüneyd-i Bağdadi, Kuddise Sirruhul Aziz cevap verdi. Menkıbeler, Allah'ın ordularından bir ordudur. Güçtür, kuvvettir. Evet. Allah bu menkübelerle, hikayelerle, kısalarla müritlerin, inananların, müminlerin kalplerine kuvvet verir. Sordular, bu söylediğiniz sözün Kur'an-ı Kerim'den bir delili var mı ey Cüneyt? Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri dedi ki, Evet, bu söylediklerimin Kur'an-ı Kerim'de bir delili var. Hud suresi ayet 120. Allah Hud suresi 120'nin oğlu ayette mealen şöyle buyuruyor. Ey Muhammed! Allahümme salli ala seyyidina Muhammed! Allahümme Biz sana peygamberlerin kıssalarını anlatıyoruz. Bunu yapmak suretiyle Senin kalbini sabitleştiriyoruz ve kuvvetlendiriyoruz. Tespit ediyoruz, takviye ediyoruz. Delilim bu ayettir. Ve Allah'ın bu sözü benim konuşmuş olduğum sözün şahididir diyor. Evet menkıbeler bu ayet-i kerimeye göre önce kalbi sabit hale getirmek, Da, kalbi dağınıklıktan korumak. Talebe bazen oluyor vahit Bey. Evet. Hocam çok dağınırım ben diyor. Nasıl toparlayayım? Evladım namaz kıl. İki rekat şükür namazı. Eğildiğin zaman 120 tane Sübhani Rabbi'ye lazım oku. Evinde tek başınasın. Secdeye varıyorsun. 120 defa Sübhani Rabbi'ye lalade. 15 dakika sürüyor. İki rekat şükür namazı. Kılınca şöyle bir namaz kıldım diyorsun. Kırgızistan'da, Kazakistan'da son gittiğimde gittiğim her ilahiyat fakültesi öğrencilerine buyurun kılın dedim. Hepsi şunu söylediler. Hocam rahatladık ve namaz kılmışlık duygusu oluştu dediler. Evet. Yavaş yavaş kılıyor. Ağır ağır kılıyor. Namazı içselleştirerek kalbinde duyarak kılıyor. Ama 120 defa سبحان ربی lazım deyince ancak o namazı yani huşu o zaman meydana geliyor. Ben buna huşu eğitimi diyorum. Huşu kulvarına girmek namazla bir hayli zor. Şafii mezhebinde namazın içindeki şartlardan bir tanesi de 7. şartı da namazı huşulu kılmak. Çünkü la salate illa bil huşu'i. Huşusuz namaz olmaz diyor. Tadil erken. Değil mi? Aynen öyle. Erken Tadil erken ve kalpte hissetmek. Kalpte hissedebilmek. Bütün vücudun e, dengeye gelmesi. iç ve dış dengenin aynı anda sağlanması. İşte buradan hareketle diyor bunlara arkadaşlarıma, talebelerime diyorum. Evladım ve hatta gidin Şah-ı Nakşibend Hazretleri'nin Seyyid Ahmet-i Rufai Hazretleri'nin Abdul Kadir Geylani Hazretlerinin Kuddisi Surruhu Mulaziz bunların menkıbelerini, anekdotlarını okuyun. Rahatlarsınız. Okuyorlar. Hocam bir dengeye geldim diyor. İşte tesbit ve takviye diyor Kur'an-ı Kerim'de. Kalp sabitleşti ve kalbe güç geldi. Kara koca kavga etmişler. Birbirleriyle çok aşırı ağız dalaşı yapmışlar. Evet. İşte Havle Radiyallahu Anh'ın kocası Evis'le yaptığı bir kavga gibi mücadele suresi öyle geldi ya biliyorsunuz. Evet. Karı koca kavgası. Öylesine ki birbirlerine iyice girmişler. Fakire geldiler. Ben de işte, fakültede Ethem Hoca babadır. Yani ne olursa bana gelirler. Fakire gelirler. Ben de Marco Paşa gibi her gene dinlerim. Elimden de bir şey gelmiyor ki. Dua ediyorum gönderiyorum. Allah kabul ederse aralar iyi olur. Etmezse iyi olmaz. Hocam ne yapalım dediler. Yani karı koca biz geçinmek istiyoruz. Aramız iyi olsun istiyoruz. Çok büyük bir kavga ettik. Pişman da oluyoruz ama ne yapalım? Şu anda gerginlik eşimde de var bende de var. Kızım, kocana itaat et. Evin reisi, evladım, hanımlar sertlikten hoşlanmaz. Biraz İstanbul beyefendisi ol, kibar ol, eleciniz ol, nazik ol, kibar ol. Evet. Konuşurken bile eşinize ismiyle hitap etmeyin. Hep hanımefendiye konuşun. Siz yavrum, kızım, sen de eşine beyefendi diyor konuş. Saygı merkezli sevgiyi geliştirin evliliğinizde. Saygı merkezli sevgi sürer, gider Sevgi merkezinde saygı sürmüyor. Olmuyor. Saygı muhafazasının içinde sevgi. Saygılı olun önce. Size dedim muhterem Mustafa Eriş kardeşimin yazmış olduğu rahmetli Sami Efendi Hazretleri'nin şu o zaman iki cilt çıkmıştı. Bu iki cilt kitabını hediye ediyorum. Sizden bir ricam var. Bu kitabı vereceğim. 10 dakikasını okuyacaksın kızım. Kocan dinleyecek. Evladım, oğlum, eşin okuduktan sonra 10 dakikada sen okuyacaksın. Her gün bu kitabı 1 saat okuyacaksınız. Ne zaman? Yatsı namazından sonra. Evet. Bu kitabı lütfen 3 gün içinde veya 1 hafta içinde bitirin. Yavaş yavaş bir kızım okuyacak. Bir oğlum sen okuyacaksın. Lütfen rica ediyorum dedim. Olur Ethem baba. Okey dediler. Kabul ettiler. Gittiler. Üç gün sonra bir daha geldiler. O zaman öyle bir rahatlandı ki dediler. Kitap böyle sihirli bir değnek gibiymiş dediler. He. Bizi çok rahatlattı. Ne oldu anlayamadık. Dedim. Tenzülü rahme. İnde zikri salihin. tenzülürrahme, indez zikri salihin, salihlerin adı anılırsa, oraya Allah'ın rahmeti, merhameti, acıması iner. İşte bundan dolayı rahatladınız. Hanımı da pamuk gibi oldu, delikanlı da pamuk gibi oldu, evlilik rahatladı. Eğer böyle bir kızışma, kavga, elektrik artarsa, lütfen, Büyük saatlerin hayat hikayesini sesli olarak okuyun. Veyahut da dediğim gibi öyle bir namaz kılın. Ve hatta ağlayarak, ağlamaya çalışarak Kur'an okuyun. Bunlar hep rahatlatır. Allah zikri de rahatlatır. Ağlayarak Kur'an okumak da rahatlatır. Dediğim gibi öyle bir namaz kılarsanız, uzun dur ki oğlu, 120 isimhani rabbiyele rabbi alalı namazlar, o da rahatlatır. Büyüklerin, Allah dostlarının hayat öykülerini okumak, onlar da rahatlatır. Bunu samimi olarak, bir manevi reçete olarak, acizane, fakirhane, faydalı olabileceğini ümit ettiğim, daha önce tecrübe ettiğim için tavsiye ediyorum. Tecrübesini defalarca yaptım. Mesela, hadi yavrum, yüzümü defa, subhani Rabbiyye, subhani Rabbiyye, iki rekat evinde, camide olmaz, evde. Evet. Ondan sonra, Çalışırdan derse otur, yarın imtihan var. Ama bir on beş dakika, iki rekat böyle bir namaz. Bir kılıyor, rahatlıyor, bir nur ışık oluyor, okuyor, dersi anlıyor hemen. Kafası açılıyor, örüyor. Kur'an oku ama ağlayarak okumaya çalışacaksın. Ağlayamıyorum. Ağlıyormuş gibi yaparak okumaya çalış. Ve da otur kendinden geçerek Allah, Allah, Allah, Allah diye zikret. Yine olur. Abdul Kadir Geydan Hazretleri'nin Şahın Akhşeman Hazretlerinin kuldusu sır-ı Rahman aziz bunun bu mübarek zatların hayat öykülerini oku. Menkıbelerini oku. gene hatları. Evet. ben bu eseri Hazretlerin menakabını yazıyorum. Bir tane yazıcı evladımız var. Bunları da eee müsveddeden daktiliyeye geçliyorum. Daktiliyeye geçerken rahatlıyor, huzur buluyor. Bütün dağınıklıklar giriyor. Hocam teşekkür ederim. Bütün dağınıklılarım gitti. Rahatladım. Huzur içerisindeyim. O kadar güzel ki. O kadar rahatladım ki. Evet. Aynı yazan şunu daktül eden, elimdeki üç kitabı daktül eden insan bile rahatlıyor. Çünkü merakı, menkıbe. Uyduruk olay değil, masal değil, efsane değil. Olmuş olay. Allah dostlarımın hali geçiyor. İşte, yani menkıbe olarak anlıyor. Dişi Baba'nın intisabı. Ama e, Dişi Baba intisap bir menkıbe bu. Nasıl intisap ettiğini anlatıyor kendisi. Dişi Baba hazretleri. Allah sırrını temiz etsin. Kudüs'e sırrıhul aziz. Dişi Mehmet Efendi esad bile hazretlerine intisap eden Konyalı üçüncü kişiydi. Daha önce intisap eden Karamanlı Müderris Osman Güleryüz Efendi ve Kaşıkçı Ali Rıza Efendileri onlarla çok samimi olmuştu. Ve onlarla çok ahbaptı. Dostluğu onlarla ilerletmişti. Elmer'u ala dini Halilihi bir kimse kiminle çok samimi dost olursa onun gidişi üzere, onun dini, onun tavrı, onun hali üzere olur. Kaşıkçı Ali Rıza Efendi dermiş. Osman Güleriz Efendi derviş Dişi Mehmet Efendi arkadaş olacağım diye tasavvufa ısınmaya başlıyor. Evet. İn'ikaz yansıma başlıyor. Rengini alma rengiyle renklenme başlıyor. Ve Dişi Mehmet Efendi Müderris Osman Efendi ile birlikte kaşık satmak için Konya'nın çevresindeki illerden birine gidiyorlar. Bir gün. Deşi Efendi bakıyor ki teheccüd vakti gece iki buçukta müderrisi Osman Efendi hep geceleri ayağa kalkıyor, abdestini alıyor, geliyor uzun uzun namaz kılıyor, arkasından tesbih çekiyor, arkasından sabah namazına da Kur'an okuyor. Bir gün Deşi Mehmet Efendi diyor ki Osman Efendi bu yaptığının manasını bana bir anlat diyor. Osman Güleriz Efendi ona güzelce tasavvufi hayatı, arkasından Esad-ı Hazretleri'ni anlatıyor. Evet. İşte bu olayla birlikte dişi Baba'nın gönlüne ilk aşk ateşi düşer. Ama orada konuşulduğuyla bu konu kalır ve bu konu bir süreliğine kapanır. Ama hoşuna da gider anlatılan güzel şeyler. Efendim aradan bir iki ay gibi bir zaman geçer ve dişi baba bir gece rüyasında Esad Erbili hazretlerini Kudüs'e sürruh'u görür. Ertesi gün arkadaşlarına der ki Kaşıkçı Ali Rıza efendi, Müderris Osman efendi, kardeşlerim bu gece bir enteresan rüya gördüm. Çok ilginç ve güzel bir rüya gördüm. Rüyamda o anlattığınız Esad efendi hazretlerine gittim. Sokakları gördüm, evleri gördüm, oralardan geçtim ve sonunda onun dergahına vardım. Ayan beyan, bütün sokakları, evleri, onun dergahını, her şeyi gördüm. Gittim elinden öptüm, önünde oturdum, onu ziyaret ettim. Sohbeti nedir Dedim. Rüyasını ayrıntılarıyla baştan sona kadar anlatır. Evet. Tebessüm eder. Kaşıkçı Efendi ile Müdürüs Osman Efendi... ...derler ki... ...hadi bakalım Dişçi Baba... ...kalk, hep beraber... ...İstanbul'a gidiyoruz... Esad Efendi'ye gidiyoruz... ...bu rüyaya göre senin ders alman lazım... ...çünkü el öpüyor... ...ve onu... ...İstanbul'a Kelami Dergahına götürürler... ...yolda giderken dişi Mehmet Efendi... ...rüyada gördüğü yerlere gelince... ...işte... Vallahi rüyamda burayı da görmüştüm. İşte şurayı da, bu çeşmeyi de görmüştüm. İşte burada bir cami var, bunu görmüştüm. İşte bu sarı boyalı ev var, onu da görmüştüm. İşte şurada bir bakkal var, onu da görmüştüm. Rüyada hep gördüğü yerleri hatırlıyor ve tek tek hepsini söylüyor. Burayı da gördüm, burayı da gördüm, burayı da gördüm. Diyerek dergaha varırlar. Vardı misafir oldu hakkın yapısında, kul oldu Hazreti Esadın kapısında. Vardı misafir oldu hakkın yapısında, kul oldu Hazreti Esadın kapısında. Bismillah. Efendim derken dergah varırlar. Orada Esad Efendi Hazretleriyle görüşürler, elini öper, sohbetini dinler. ...ve özel görüşmeye alınır. Esad Erebli Hazretleri... ...ilk görüşmede... ...Dişi Mehmet Efendi'ye... ...derhal manevi ders verir. Sonra hep beraber... ...kunya dönerler. Efendim... ...Dişi Mehmet Efendi... ...gerçekten çok... ...ama çok kabiliyetli bir derviştir. Ve çok kısa bir sürede... ...seyr-ü tamamlar. Sonra Esad Efendi Hazretleri... ...onu... Konya ve çevresine halifelikle görevlendirir. O uzun yıllar bu görevi sadakatle, içten gelerek, ihlasla ifa eder. Evet. Dişi Efendi, Şeyhi ile, Esad Erbili Hazretleri ile sık sık mektuplaşır. Ve ondan gelen tavsiyeleri Konya'daki ihvana şöyle yapın, böyle edin, Mektubunda böyle yazdı, aman dikkat edin, diye arkadaşlarına ve ihvanı anlatırdı. Hayatının son dönemlerinde, vefat edili 40 seneyi geçmesine rağmen, sohbetlerde sık sık Esat Efendi'nin mektuplarını, hala ihvanı okuyarak, hicran dolu bir gönülle, hüngür, hüngür ağlar, o mektupları yüzüne gözüne sürerdi. Mektup, Hazreti Pirdendir Elbet ağlar. Dişçi babanın gözü yaşı akar çağlar. Mektup Hazreti Pirdendir Elbet ağlar. disi babanın göz yaşı akar çağlar. Bismillahirrahmanirrahim. Öylesine ki dişçi baba hazretleri bir bisikleti vardır. Evet. İri vücut, çok iri vücutlu. Nerede sohbet var? Bisikletine biner, Konya'da zaten düz. O bisikletiyle o sohbet senin, bu sohbet benim, bütün sohbetlere gider. Bütün evleri ziyaret eder. Yıllarca bu göreve devam eder. Uzun yıllar devam eder. Evet. Yaklaşık bir 60 sene kadar sürmüştür bu görevi. Hatta 65 sene kadar sürmüştür. Ve Dişi Mehmet Efendi... Allah rahmet eylesin. Beni hep duygulandırır. Burada da anmaktan... ...hazer etmeyeceğim. Yani sakınmayacağım. Anlatacağım. Buyurun hocam. Efendim, ...üç tane kız çocuğu... ...hastalanıyor. Artık kolera mıdır? Nasıl bir hastalık? Bilemiyoruz. Ama yedi gün içinde... ...üç tane kızı ölüyor. Evet... Büyük sabırla, büyük metanetle sabrediyor. Allah'a dayanıyor, Allah'a tevekkül ediyor. Üç kızı vefat ettikten sonra bir hafta içinde Dişi Mehmet Efendi ile Taziye'ye Osman Efendi geliyor. Kaşıkçı Ali Rıza Efendi geliyor. Kur'an okuyorlar, dua ediyorlar, üzülme diyorlar. O da boynu bükük. Allah'tan gelen her şeye razıyız. Allah'a teslimiyiz. Biz Allah'a tevekkül ederiz. Problem yok diyor. Boynunu büküyor. O kadar. Evet. Gelen o iki arkadaşa hadi biz gidiyoruz Allah'a ısmarladık diye ayağa kalkıyorlar. Kaşıkçı Mehmet Efendi kucaklıyor. O da onu kucaklıyor. Ayrılamıyorlar. Kaşık Mehmet Efendi ona sımsıkı sarılıyor. O da ona sımsıkı sarılıyor. Ayakta. Yastı namazından sonraymış. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Zikre başlıyorlar. Bunu gören Osman Efendi de, o da onlara sarılıyor. Üçü ayakta, sağa, sola. Ritimik olarak Allah, Allah, Allah. Sabah namazına kadar sekiz saat zikir çekiyorlar. Ve ondan sonra... Ezan okununca bırakıyorlar zikri. İsmi Mevlüf Efendi diyor ki, bütün ağırlıklarım bu zikirle beraber gitti. Hamdolsun ve axiru dağwahım en ilhamdirillahi Rabbil alemin. Elhamdülillahi ala kulli hal. Her şeye hamdolsun. Her şeye hamdolsun. Her şeye hamdolsun. Profesör Süleyman Hayri Bolay Hoca. Hocam benim kıymetli hocam. Elini ayağını öpeyim kıymetli hocam. Bana dedi ki Ethem dedi ben dedi dişi Mehmet Efendi'yi gördüm dedi kendisine. Yıllarca önce görmüş. İsa Bolay dayısı veya amcası Süleyman Hayri Bolay hocanın işte onunla medrese arkadaşıymış beraber. Evet. İhsaniye medresesinde okumuşlar. Şimdi yıkılmış keşke Konya Belediyesi yapsa da bir tarihi canlandırsalar İsaniye mahallesi var Konya'da. Onun yüzünü hiç unutamıyorum diyor. Yani düşünmemedim yüzünü unutamıyorum. Pırıl pırıl, saf, en ufak küçük bir siyah nokta yok yüzünde diyor. Pırıl pırıl ve çok saf. Bir çocuk yüzü gibi, masum, innocent, susuz, günahsız gibi sanki. Pırıl pırıl bir yüz. Ucuğun یومی اذن نادره، ایلارم بیهان نازره. آیت کرمه ده، طبیعت دو، می‌زند. چهره‌هایی دارند، آن روز پرلارد. این است. این است. این است. Pırıl است. این است. این است. این است. این است. این است. این است. این است. این است. این است. این bir kişinin evliya olduğunun alameti işte budur. Disi Mehmet Efendi'yi ben çok seviyorum. Gerçekten ve burada dile getirmekten de büyük mutluluk duyuyorum. Allah rahmet eylesin. Amin. Allah şefaatlerine aile eylesin inşallah. Hocam. E, ağzınıza sağlık. Allah razı olsun. E, muhterem dinleyenler. Bir program daha sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın efendim.